Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselam Alâ Seyyidil Murselîne Muhammedin Ve alâ ve sahbihi ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz Geceler günler bizi Rabbimize yanaştırıyor. Rabbimizin bize vaat ettiği ölüme ve kabre ve sonrasına, mahşere, sırat ve mizana yaklaştırıyor. Onun için acele davranmak lazım. Boş konuşmanın, boş işler yapmanın, fuzuli işlerle uğraşmanın hiçbir faydası yok. Ömür törpüsüdür. Mala yani işler ne dünyaya yarar ne ahirete yarar. Diziler, fil, tiyatrolar, filmler, senaryolar, <gülüyor> Elhamdülillah. râb Yaram ki Allah desin. Sesli deyin derdi efel Bu müminin mümin üzerinde hakkıdır. Beş haktan biridir. Hakkul müslümâlel müslümün hamşûl. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı var. Bunlardan biri de teşmiitül atas hapşırana yarhamuke allah demek. Elhamdülillah derse demesi hakkı yok. Sonra ettival cenaze ve, vefat ettiği zaman cenazesini kılmak ve mezarına gitmek, defninde hazır olmak. Raddüselam. selam selam verdiği vakit aleykümselam demek. Riyadetül meryz hastalandığı vakit onu ziyaret etmek. Kullar Müslüman'ı Müslüman hakkında ve icabet ve davet, davetine icabet etmek. Sünnet merasimi, düğün merasimi, özellikle düğün merasiminde icabet etmek daha tekitli sünnettir. Şafii mezhebine göre vaciptir. Şimdi, yarın da Mustafa Efendi hocamızın, hafızlık hocamızın cenazesinde inşallah bulunacağız. Öğlen namazını müteakiben Fatih camisinden kalkacak. Hayatını ilimle, Kur'an'la, Kur'an hizmetiyle, talebe okutmakla geçirmiş. Gençliğini bütün hayatını Kur'an'a vakfetmiş. Bir insan, bir daha zor bulunur böyle insanlar artık kalmadı. Onun için onda cenazesinde bulunmak o da Müslüman'ın, Müslüman'ın haklarından biridir. Efendim, ona gayret edelim, cenazeyi kaçırmayalım inşallah. Yani şimdi Bugün e, o, vefat haberini aldık yani. Tabii şimdi e, 12 geçince siz e, dün oldu diyorsunuz yani. Daha işte 24 saat olmadı belki de. 12 saat, on, 12 saat, 13 saat oldu. Ölüm haberi alıyoruz. Sonra musallada geliyoruz. Cenazesini kılıyoruz. Sonra gidiyoruz e, kabrine defnediyoruz. Ve lakin hiç ibret almıyoruz. İştahımız kaçmıyor. Keyfimiz kaçmıyor. Moralimiz bozulmuyor. Ondan sonra hatta mezarlığın başında bile gülebiliyoruz. Çok tehlikeli bir şey. Yani mezarlıklarda gülmek. Çünkü neden? Tam ahiretin hatırlanacağı yerde kabirin ve mahşerin Mahşerden sonra olacakların hatırlanması lazım gelen yerde. Bir insan e, gülerse bu çok büyük bir gazabı muciptir. allah Teala Hazretleri e, mak makberelerde, mezarlıklarda külenlere gazab ediyor. Çünkü neden? allah Teala sevmiyor böyle işleri. İnnallah kereylekü mermi'an hadis-i şerifte buyurur sallallahu aleyhi ve sellem Allah dört şeyi istemiyor. Mevla Teala bir şey istemediği vakit onu yapanı da istemez. Şimdi bu iş mekruh. Mekruh ne demek? Allah kerik görür, Çirkin görür. Sigara da öyle, nargile de öyle mesela. Haram demiyoruz ama mekruh. Yani Mevla istemiyor da Allah, Allah'ın istemediği iş. Az iş değildir. Özellikle dört şey istemiyor. El-Ahmet'e fissalâ. Namazda sakalını kaşımak, keçüpesini böyle düzeltmek. yakasını düzeltmek. o saatine bakan bile var. Araplar saatine de bakıyor. Bizim bazı Türkler Araplardan beter. O Mekke Medine imamlarını görmüyor musunuz? Bazı kere canlı yayında rastlıyor, gösteriyorlar yani falan. İki de bir buralarında oynayanlar böyle yapar onu, böyle yapar. Her dakika, bir dakika kaç kere, yani. Bir rukünde mesela kıyam bir rukündür Bir rükun bir rükündür. Ee, böyle üç kere hareket yapsa namazı bozulur. Hanefi mezhebinde yani. Bunlar da hiç. Az kalsın zile basana kapıyı açacak yani. öyle sevmiyor namazda hareket yapmayı. Yani böyle. Yani namaz dışı hareketler yapmayı sevmiyor. Kaşınmak, aşınmak. Bunlar ekseri kaşınmak geliyor insana. O sonra elini bir belini altına indirir. Bir belin üstüne çıkarır falan. Devamlı hareket yani. Bunu sevmez. Ve'l-legh <gülüyor> vendel Kur'an okurken boş konuşmak. Ya okuyor biraz Eğuz-u işte mukabele okunuyor, dinliyor veya hatim okuyor falan. Kendi okuyor. E, ondan sonra e, hiçbir zaruret yokken hemen karşısındaki adama efendim bana bir çay getir. Veyahut benim kim geldi? Veya kapıyı kim çaldı? Telefonu kim aradı? Ya mübarek, her Eğer kim Allah ile konuşmak isterse. Ben de râdenye tekellemem a'Allah. Ve felyekrâil Kur'an. Allah Teala ile konuşmak isteyen. Mevla ile nasıl konuşacağım ben dünyadayım? Mevla mekândan münezzeh. Kur'an okusun diyor. Bir adam Kur'an okusa sonra yemin etse. Vallahi... Ben Rabbimle konuştum dese, yemininde kefaret gerekmez. Hanis olmaz. Yani yemininde sadıktır. Allah'la konuşmadıysam, karın boş oldu size. Demeyin böyle şeyler, Sakın ağzınıza alıştırmayın. Manyak manyak laflara da. Karı boş olmaz mesela. Neden konuşmuş oldu çünkü? Çünkü bu hadis-i şerifte buyuruyor, Mevlasıyla konuşmak isteyen, Kur'an okusun. E sen ne yapıyorsun? Fuzili, boş konuşmalar, çok zarurete hasıl oldu. Yani önemli bir mesele. O zaman sadakallahu lazım dersin. Ondan sonra zaruret kadar bir şey konuşuruz. Çünkü devam edeceksen Sonra yeniden esti'izu billah dersin. E surenin başı ise besmele şartı var. Surenin ortalarındaysa besmele şartı yok. Ama esti'izu billah şart. Fe idâ garatel <gülüyor> Kur'âne fe esti'izu billah mineşşeytanun Kur'an okumak murad ettiğin zaman kovulmuş şeytanından Allah'a sığın. Resmele çekme emri yok. Ama surelerden bir ayet sayılana göre surelere başlarken okunması icap eder. Ama euzu bir şey konuştun veyahut bir şey yedin, kıraatı durdurdun yeniden başlayacağın vakit mutlaka estaizu billah. Veyahut euzu billah sizin de bildiğiniz burada emir var. Onun için sabah akşam işte okuyoruz. Kahli diye kolunda bizim tarikatımız kahli diye kolun. İnna Allah melaketü denvel. Habit bilenmiş şeytanracı mı İnna Allah melakete. Çünkü İnna Allah melakete sure değil. Müstakil sure değil ya pesbile şartı da yok mesela. Tabi Allah'tan bize böyle intikal etmiş kaldı bahadır hazretlerden ama işte onun için e, zaruret hasıl oldu. Durursun. E çok önemli bir konuda mesela bir şey söylersin veya bir şey dinlersin veya telefon edersin, anlarsın acil bir şey var falan. Veya mesaj çekler çok önemli falan. Bu zarvettir. Durursun sadık Allahu azim dersin. Sonra başlayacağı vakit Audüm çekersin. Audüm besmele çeksen de dahi mutlaka çekersin. Bu kadar. Ama sen ne yapıyorsun? Biraz okuyor iki satır. Şunu getirsene. Okuyor birkaç satır daha. Ondan sonra şu ne yaptı? Böyle insanlar var. Ben görüyorum yani böyle Kur'an okurken. dur dur dur konuşuyorlar. Mevla hiç sevmez bu işi. Çünkü neye benzer? Yani çok önemli biriyle görüşüyorsun. Çok önemli biriyle görüşürken efendim e, ciddi olman lazım, saygı duyman lazım değil mi? Huzur üzere olman lazım. Sen ne yapıyorsun? E, efendim reis-i cumhur veya başvekil veya işte neyse. Efendim Vali. Adamla konuşurken bir yandan dönüyorsun bu tarafa. Ne yapıyorsun? Çaylar nasıl? Çorbalar nasıl? Falan. Adam ne dersen ha? Manyak herhalde. De. Normal akılla yapılacak iş değil. Çünkü adam ben de zaten zorla randevu almışsın. Efendim gelmişsin burada. İki derdini anlatacaksın. Gidiyorsun ona. Havalar nasıl? Civalar nasıl? E onun için e, Mevla ile, Rabbi ile konuştuğunun şuuruna ermiş bir adam. Zerre kadar Şuur olsa onda. E öyle Mevla'sıla konuşurken. Kapıya baksanıza. Var mı öyle ya? Ayıp bir şey. Mevla sevmez böyle işleri. Dört şeyi kerih gördü size diyor. Hadis-i şerifte. Evet. E bu Hadis-i şerif İbn-i Mübarek Ez sende zikrediyor. El-Kuza'i İmam Kuza'i Meşhur Muhaddesi. Eşya biz diyor, münavi fiyazulkati nezikle diyor. Evet ver laf ete müstehcen konuşmak. Zaten ikinden sonra hiç konuşma keyfi kalmaz da, ne müstehcen, ne gayri müstehcen. Adam zatı beni koruşturması, koruşturuyor. Zaten günler uzun, evet yoruldum, bir tab düştüm, çalıştım ettim. Şey, ne konuşuyorsun dırdı, dinlemeye bile gücü olmaz. Ama belki öğlenlerde falan biraz daha e, savurdan yediği kalori bitmemiş. Depodakini yiyor. Onun için belki oralarda dırdır edebiliyorlar. Ama rafet. Rafet cima. E, cima zaten haram. Onu me me mekruh olur mu? Konuşması mekruh. Yani cimadan bahsetmek, cinsel ilişkiden bahsetmek, müsteccen fıkralar bilmem neler. Kadın yakışıklı adamdan bahsediyor. Adam yok efendim hikaye kıssa veyahut da işte fıkra diyorlar. Falan. Cık, olmaz oruçlusun. İhramda gibisin yani. Onun için Rafet allah Teala bu cinsel meselelerden konuşmayı hiç sevmez. Oruçluyken. Ve zıhke indelme amiri. Kabristanlarda gülmek. Mezarlıkta gülen belası bulur. Ya insan defnediliyor orada. Veya neyse gitmişsin ziyarete. Bayram ziyareti, cuma ziyareti, neyse. Burada telefon açıyorsun. Ondan sonra telefonda adam da bir şey anlatıyor. Sonra ha ha. ha. Ya orada ölüler var. Hiç mi? İbret almıyorsun. Bizim milletin için. Şuur diye bir şey almıyor. Adam cuma hutbesinde telefona cevap veriyor ya. Cuma hutbesinde. Adama süt desen senin bile hutben bozulur. Süt desen. işaret yapsan hutben bozulur. O kadar sakin durmak lazım. Adam bir cevap verecek. Tamam diyor müşteri iten tut diyor. Şimdi bitiyor geliyorum diyor. Hutbede. Bu adam mezarlıkta gülmez mi? Göbek atar. E çünkü adamda şuur yok. Ne cuma bilir ne mezarlık bilir. Mevla'nın sevmediği işler. Yapmamak lazım ama. Gel de anlat. Gel de kendine anlat. Şimdi ölümü duyuyoruz. Mezarlığa da giriyoruz. Başımıza da neler geliyor. En yakınlarımızdan ayrılıyoruz. Senelerce beraber olduğumuz insan bir anda fut gidiyor. Oldu çok oldu bizim. Ben işte aklıma bir geliyor. Cami dolusu tanıdıklarım gitmiş. Camiler dolu. Ya kadar insan ölmüş diyorum ya. E. Sen niye ibret almıyorsun? Yani bu işte tuğle emel meselesi. Ben daha ölmem, işte biraz daha yaşarım falan. Bir kuruntu, bir nefsi şeytanın vesveseleri insanı keyfini kaçıracak gerek kaçırmıyor. Onun şu hadis-i şerif'te buyuruyor? Lev ta'lemul bahai mu ma ya'lemu ademe min el-mevti. Ma akeltu min İnsanın ölümle ilgili bildiklerini hayvanlar bilselerdi bir tane hayvandan yağ bulup da yiyemezdiniz. Çünkü ne diyor? Cübalide esşam lan agdum alhem. Ya dertle beraber bağlı kalmaz. Yani derdi olan da yağ tutmaz. Derdi olan yağ tutmaz. Şu anlamaz. E çünkü bir adam dertli olduğu vakit düşünüyor. Çok düşünceye dalmak da onu zayıflatıyor. Bir de bakıyorsun, adamın hiçbir hastalığı yok, bir şey yok. Artık kendine göre büyük bir sıkıntıları olur, bir şey olur. Efendim, aşık olur, kavşamaz. İşte efendim, hanım bile çok ağır problemi olur, çocuğundan sıkıntısı olur, bu sefer dertleniyor. Böyle dertlendiği zaman e, yağlar erir. E şimdi, hayvanlar diyor, insanın bildiği manada ölüm var, ahiret var falan, böyle bir şeyden mesul değiller. İdrak sahibi de değiller. Ama bilseydiler diyor hayvanlar. Sizin bildiğiniz kadar ölümle ilgili konuları. Bir tanesinde et bulup yemezdiniz. Yani iskelet olurdu. Kemik kemik kalır E Siz ne yapıyorsunuz? Hem ölümü biliyorum diyorsunuz. Hem de kabri biliyorum diyorsunuz. Ahiret var diyorsunuz. Hem de iman ettik diyorsunuz. Ondan sonra da o biçim yağlanıyorsunuz. veya yani iştahınız kaçmıyor diyelim kaç kaçmıyor. Yiyebiliyorsunuz yani. Nasıl yiyebiliyorsunuz? Hamidel <gülüyor> leffaf Kadesi sallâhî sallâhî hazretleri buyuruyorlardı ki ölümü çok hatırlayana üç şey ikram edilir. Ben size ne dedim? İşte duaların kitabında hangi sayfada bakışsınlar? Allah'ım barikli fil mevd ve fîmâ ba'del mevd Ölüm anında bana bereketler ihsân eyle, ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Bu 25 kere bir vaat 27 keredir. Cep dualarımda da var. Günlük okunacaklar bahsinde. Dualarım kitabında da var. Bir insan bu duayı okurken mesela ölümü hatırlasa günde 25 kere mahşere şehitlerle haşt olur. Üç şey ikram edilir. Teacilü tevbe. Bir defa tevbe acele yapar. Ölümü çok hatırlayan, aklına getiren ne yapar? Bir an evvel tevbe diyeyim, dönüş yapayım da bu günahlar içerisinde ölmeyeyim. Diye tevbe acele yapar. Ve kanaatü'l-kûd yediği içtiğinde azığında kanaatli olur. Çok stok yapmaz. Bir de efendim aç mı kalacağım, açık mı kalacağım, öldüm mü kaldım mı evham yapmaz. Çünkü neden? Zaten ölüm var, ahiret var. Ve ölümü düşünen adam efendim e, yediğinden razı olur. Ve elhamdülillah bugün de bulduklar Kanaat eder. Tabii ki insan Çalışmasın demek değil. İşte kilere birkaç kilo işte bir çuval un koymasın demek değil. Bunu, bunu demek istemiyor. Ama adamın dünya kadar malı serveti var. Hala açlıktan öleceğiz der. Diyenler var. Adam bu kadar evhamlı hiç Allah'ın rızka kefil olduğuna güvenmiyor. İşte ölümü düşünseydi. Kanaat eden. Bir de ibadette neşeli olmak. Şimdi ölümü ve kabri düşünen adam. Şimdi teravih kıldık elhamdülillah. Kuş gibi kıldık da. Yani ölümü kabire hatırına getiren teravihden yorulmaz, umreden yorulmaz, zekat vermekten bıkmaz. Çünkü neden? Ahirete yatırım. Ölüm de var zaten. Bir an evvel hazırlanalım gidelim. Bunları verir. Ve mennesi elmed kim ölümü unutur hiç aklına getirmez. Ona da üç tane bela verilir. Hakikaten böyledir. Yani ortalıkta da Baktığınız zaman şuursuz insanlar, ölüm var, ahiret var, kabir var falan. Böyle şeyleri hiç düşünmeyen, tasalanmayan, varsa dünya yoksa dünya diyen değişik değişik insanlar var. Bu insanlarda üç belaya maruz kalır. Birisi nedir? Tesbih ve tevbe. ileri atar. Ya daha gencim, daha hasta değilim. Ben kanser miyim de öleceğim? Halbuki safa sağlam adam ölüyor. Kanser mi oluyor? Ölüyor. Kanserli yaşıyor, sağlam ölüyor. Yaşlı yaşıyor, genç ölüyor. Ama bu şimdi ölümü hatırlamadığı için günahlarına inansa bile yani bunlar günahtır. Müslüman olsa bile. Ama şimdi hemen tevbe edip de başımızı bağlamayalım. Belki önümüzde fırsatlar çıkar. Bazı günahlara daha düşeriz. Sonra ne yaparız? Sonra nasıl olsa tevbe kapısı açıktır. Derken hele kel müsevvifud. Yakında tevbe ederiz diyenler helak oldu hadis-i şerifinden. Ve anlaşıldığı üzere. Tevbesiz ölürler. Çok tehlikeli. Herkesin günahı var yani. Bunlarda peşin ve kesin pişman olması ve kul haklarına taluk ediyorsa helallık alması icap eder misalnya. Bunu ileri atarsan ne biliyorsun yarına kalacak mısın? Ve terkür illa bil kefaf. Allah yetecek kadar rızık vermiş yiyeceği içeceği var. Ona razı olmaz. Ama millet şöyle kazanıyor böyle kazanıyor. Milletin şurada araba, şöyle arabası var. Şurada yazlığı var burada kışlığı var bütün milleti düşünmekten halbuki kendine de yetecek kadar Allah vermiş fakat kanaat edemez. Çünkü ölüm diye bir şey düşünmediği için ebedi kalacağım zannediyor. Yahudiler öyledir yani. Hiç ölmemek öl ölmek akıllarından geçmez. Ölmemeyi düşünürler. Eveddü halim lev Her biri diyor ister ki bin sene yaşatılsın. Yahudilerde böyle bir yaşama hırsı vardır. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. ve Vettekâsül fül ibadet Bir de ibadette tembellik. Yani iki rekat namaz kıldıracağına kıl diyeceğine bana taş taşı desen daha hafif gelir. Dağları iğneyle oyarım da iki rekat kıl deme bana. Ya insanlara çok zor geliyor. Bize secde kolay geliyor. Ne kadar hamd etsek şükredecek azdır. Adam bir secdeye inemiyor ya Onun için ölümü düşünmeyen adam ne yapar? Tembel tembel oturur. Münafıkların da işi öyledir. Bu tabi münafıklık alametidir. Ya ile kamu ile salate kamu Münafıklar namaza kalktıkları vakit çok tembel, çok üşengeç bir vaziyette. Ay nasıl eğileceğim? Nasıl secdeye varacağım? Nasıl doğrulacağım? Bu namaz ne zor işmiş ya. Nurun insanlar. Orada da kalkıp kutsalar onda da gösteriş yaparlar. Zaten Allah için kılmazlar. böyle la Allah ile illâ Allah' pek azanarlar. O azını da yine Allah için anmazlar. Onu da gösteriş için anarlar. Yoksa az da olsa Allah'ı zikretselerdi, faydasını görürlerdi. Ama az da Allah için değil. E şimdi, bütün mesele nereden geliyor? Ölümü unutmaktan geliyor. Ahireti hatırlamamaktan geliyor. Bela buradan geliyor. Onun için devamlı ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan, ya. nasıl unutulacak? Unutulacak bir şey midir? dedin? İsa Aleyhisselam allah Teala'nın izniyle ölüleri ihya ederdi. Hangi kelimeler? Yedi ismi şerif. Buldum bugün size geçen günde bir sohbette geçmişti. Dünyalık bir şey istediği vakit başka bir yedi ismi şerif okudu. Ölüyü diriltmek için yani de, düşünsene ki en zor işi Mevla tabi ona bağlamış. Yedi ismi şerif. Ayrı yedi ismi şerif yazıyorum yani. Belki bu yine Sığmadı yer biraz. Bir dahakine illaki inşallah koydum şeyine. Listesine. Bu ismi şeriflerle ölüleri ihya eden. Gavurun biri bize işte birkaç arkadaş almış. gel dedi ki sen dedi yeni ölenleri diril diyorsun hep taze ölüleri. Dedi bu taze ölü belki de tam ölmemişti. Ondan sonra kabirde öyle sanki Buzladın onu, dondurdun da kabirde duracak. Zaten kabirde nefessizlikten ölür. Ne saçma bir şey de o kadar zaman yine kaç senelik ölüyor diyorlar taze ölü. Kaç senin nasıl duruyor orada nefessiz? <gülüyor> zaten yarım öldüyse de tam öldü daha. O kadar adamın üstünü kapatırsan. Gavur, gavurun aklı yoktur. Ya aklı olsa Allah'ın inanır zaten. Dediler ki sen yak yeni ölmüşleri taze ölüleri diriliyorsun. Belki de adam ölü değildi. Sen dedi çok eski dönemde ölmüş birini de görelim bakalım. Sanki o diriltiyor yani. Dirilten Allah Teala'dır. Sen neden bahsediyorsun? Hz. İsa selam dedi, "İhtiaru meniştum. Dilediğinizi seçin, kim istiyorsanız onu dirilteyim Allah'ın izniyle." Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Ruhyil mevta bi iznillah. Allah'ın izniyle ölleri diriltirim. Hz. İsa selam bu sözünü Mevla ya naklediyor. Yani Mevla onun sözünden naklediyor, kendi kelamı da var. Ve istahilme izni. Yani benim ölüleri diriltiyordun. Bunu da beyan ediyor. Dediler ki Nuhali selamun oğullarından Sam isimli oğlu var. Yahudilerin atasıdır o, Sam ırkı. Onu dirilt bize dediler. Geldiler kabrine. Sam Ham, Yafet. Üç oğlu var. Gemiye binen bunlar. Bunlara aleyhisselam bile denir. Bazı rivadelerde peygamberdiler. Çünkü kurtuldular. Sam Aleyhisselam kabrine gel geldiler. İsa aleyhisselam adeti veci üzere iki rekat namaz kıldı. Hacet namazı bu. Sonra Allahu Teala dua etti. Dua eder Yedi ismi şerif okuyordu. Yaratan Allah, dirilten Allah allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam Hazretleri'ni diritti. Bir de baktı ki herkes baklar ki başı ve sakalı bembeyaz olmuş. İsa Aleyhisselam dedi ki senin saçı sakalın niye ağarmış? Senin zamanında beyazlık yoktu. Çünkü insanların saçı sakalı ağarmıyordu, beyazlamıyordu evvelce. Adem Aleyhisselam saç sakalında bir tane beyaz yoktu, vefat etti bin yaşında. Ya 960 yaşında. Şishe Aleyhisselam'ın yoktu. Eh Nuh Aleyhisselam'ın İdris yoktu. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın yoktu. Nuh Aleyhisselam'ın ne zaman çıktı bu beyazlık? İbrahim Aleyhisselam'da çıktı. O zamanlarda insanlarda beyazlama yok. İbrahim Aleyhisselam gördü sakalda bir renk değişikliği. Baktı beyaz. Beyaz. Beyaz renk vardır da sakalda beyazlığı ilk gördü. Dedi Ya Rabbi bu nedir dedi ne alamet acaba ne kadar mühim bir mesele şimdi hiç böyle bir şey olmayan bir şey yeni zuhur etse bir adam da bütün haberlere çıkar dedi ya Rabbi bu nedir Mevla böyle ki Nuri benim nurumdur yaşlılık alameti yani ihtiyarlık alameti benim nurumdur dedi ya Rabbi bana nurunu ziyade et nurunu artır dedi artır der demez saçı sakalı bembeyaz oldu bir dua ile oldu yani onun için Aleyhisselam dedi ki senin zamanında saç ağırmak yoktu. Sam Aleyhisselam'a diyor. Sen saçı sakalın niye ağırdı? O da dedi ben dedi kün yani ol veyahutta da kum kalk. Kabirden ne denecek? Kum kalk. Bütün ölülerin ne denecek? Kumu kalkın. Ben dedi ne zamanki kalk nidasını işittim yani Allah'ın izniyle tiril ve kalk. Ne zaman bu niddiayı işittim? Kıyamet koptu zannettim. Çünkü bir senelerdir, yani İsa Aleyhisselam'ın zamanında bile binlerce senelik iştir bu. En az birkaç bin sene var. Nuh Aleyhisselam nereye? İsa Aleyhisselam nereye? İsa Aleyhisselam'da ancak iki sene falan oldu. Küsüratı da var. 2000. Nuh Aleyhisselam dünyanın başında yani. Onun için e, arada birkaç bin sene var. Dedi, ben dedi, Nida gelince, kalk denince, kıyamet koptu zannettim dedi. Allah'ın korkusundan, maaşların heybetinden, saçım sakalım dedi. Pembeyaz olmuş. Ve sonra dedi ki, İsa Aleyhisselam dedi ki, kaç senedir ölü duruyorsun? Dedi, Muziyar Bahad-ı Dört bin senedir ölmüşüm dedi. Dört bin sene olmuş o zaman. Ben de boşuna hesap yapma ben burada hesap var. 4000 senedir yatıyorum ve mâziyebet ani sekeratül ama ölümün sarhoşlukları acıları hala benden kaybolmuş değil. Böyle bir ölüm çetilliği çok anlatılıyor bu nasıl olacak ya? Allah Allah. Kolay gelenler de var ama işte. Onun için ne buyruluyor? Hangi bir mümin öldüyse ona derler ki dünya hayatına rücu etmek, geri dönmek ister misin? O da Geri dönmek istemez. Niye istemez? Çünkü bir daha ölecek. Bir daha ölürken bir daha acı çekecek. Onun için o acıyı hatırlıyor ya ölümün acısını. Ölümün acısını hatırladığı için kalsın kalsın dirilmeyeyim der. Çünkü bir daha ölürken bir daha canım çıkacak. Ve bir daha canım yanacak. Ancak şehitler müstesna. Çünkü şehitler ölümün acısını duymuyor. Allah, Allah. Biz ancak şehitlik baklar ha. Şehitler ölümün acısını duymadıkları için onlara... E teklif edilse hemen dönmek isterler. Bir daha gidelim, bir daha şehit olalım. Cepheye gidelim, bir daha gelelim, bir daha dönelim, şehit olalım. 13'ün şehitlerin dışında kime dense ki dünyaya döner misin? O der ki, yok bir daha o acıları çekmek istemem. 13'ün biz geldik, bu dünyaya geldik, yakayı ele verdik. Bundan sonra ölüm acısıyla karşılaşacağımız kesindir, kaçınılmazdır. O zaman bu sekerat-ı mevti, Ölümün sarhoşluklarını ve şiddetlerini ve bu sıybetlerini hafifletmek. Ne kadar aza indirebiliriz? Ne kadar bu beladan, ölümün acılarından, ağırlarından kurtulabiliriz? Ahirete nasıl ak yüzle çıkabiliriz? Bunun hesabını yapmak lazım arkadaşlar. Bu namaz, oruç onun için. Bu sehurler, seherler onun için. Seherlerde istiğfar etmenin fazileti, meziyeti bunun için. Allah'ını tanıyacaksın. af diyeceksin daha. Bu kadar yanlış işler ettin. E ölüm var önündeysen bu zorluğa nasıl katlanacaksın? Hafiz demekten başka çaremiz yoktur arkadaşlar. Şimdi sehallerde istiğfar edenleri metheder Allah buyuruyor. Onun için biz biraz ara veriyoruz. O arada siz estağfirullah'a devam edin. Estağfirullah'a lezî lâ ilâ ilâhû. el ve Üç keredense denizin köpüklere kadar Günahın olsa olur Yatarken üç keredense onda el azim de var Estağfirullah el azim Ellezî ilâ ilâhe ilâhû El hayyel kayyûme ve tuhu Dağ taş deniz günah doldursa Hepsi af olur Yani Allah'tan bu kadar günahsız duramıyorsun Madem tevbesiz nasıl duruyorsun İstigfarsız. Bizim istihfar risalesi var onda ne ilimler var Ne faziletli istihfarlar var Okuyalım amel edelim Rabbimizden af isteyelim af dilenelim Rabbim bizi şu seherlerde istiğfar edenler hürmetine cümlemizi bu saatte mağfiret eylesin. müstecep dualara ilhak eylesin. Helmin sehalini helmin teabim. Var mı tevbeden kabul edeyim buyurduğu şu saatte gerçek nasuh tevbelerine muvaffak eylesin. Amin. Rahman, Rahim, Elhamdülillah, salatü ve İbrahim ibn Adem rahimeullah. Biliyorsunuz Belhli künyesi Abu Shak dünyadan soğumuş. Babası Belh'in sultanı. Bu da padişahlık yapacak yerde fıkıh, dine çalışmış. Bağdat'a gitmiş. Irak, Şam, Hicaz yani Mekke, Medine dolaşmış. Bütün alimlerden ilimler almış, mübarek insan tarlalarda hasat ederek, bostanlara bekçilik ederek, hammallık ederek, sırtında yük taşıyarak, işte efendim buğday öğüterek falan böyle geçimini temin ederdi. Koca padişahlıktan tabi helal yemek meselesine dikkat eder. Rumlarla Kıtay'a iştirak edildi. Yani ben Zahid'im. Dünyadan sormuşum. Çekildim. İbadet demez. İslam orduları Bizans'tan savaşırken yani o zaman savaşlara da katılırdı. Kaddes aleyhi ve sellem, Büyük zat. Ona bir gün dediler ki ya biraz dediler vaaz etsen. Sende çok ilimler var. Velilerin de çok önde gelenisin. Bir şeyler dinlesek, istifade etsek. Dedi ki, dört şeyden dolayı meşgul oldum. Yani dört şeyle uğraşmaktan vakit bulamıyorum. Vakit bulsaydım sizden biraz oturup sohbet yapardım size dedi. Ben size bu kadar sohbet yapmayı, e, yapmaya nasıl vakit buluyorum? Çünkü kafam çalışmıyor, aklım yok. Aklım olsa İbrahim Edem, Emine Edem gibi bir şeylerle meşgul olurdum. O işleri beni öyle bir koyardı ki ne size sohbet edebilirim, ne gelene selam verebilirim, ne aleyküm İşte Süfyan Hazretleri'ni anlatıyorlar. Yanında ölümden bahsedildiği zaman, üç gün ondan kimse faydalanamazdı. Koca süfyan zevri Sevri, yani İmam-ı Azam gibi müştehid. Üç gün gelen giden oldu. Adam bir fetva soruyor, la bir şey bilmiyor. Çünkü ölümün, ahiretin şiddeti, korkusu sarmış adamları ya dedi ki ben dört şeyle uğraşıyorum dedi. Yoksa ben size daha ne vaazlar ederdim ama kendimi düşünmekten size vaktim kalmıyor. O arada yine vaaz etti tabii onlara. Dedi ki dört şey nedir? Birincisi es-çayzüleveyde kadıram bu beni adama min zohori ve şadumü aleem Allah Teala ad kelimesinde ee, bu çok önemli bir ayettir Te, tefsiri, tefsiri zordur ve lakin e, biz bunu Ruhul Furkan tefsirinde uzun uzun yazdık Araf suresinde olacak diye hatırlıyorum burada suratı yazmıyor öyle hatırlıyorum rakamlar hatırma kalmaz Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini bel, belinden aldım diyor hani Arafat'ta saçlı zerrecikler halinde ben bir sohbette anlatmışım onu bu orada kullarına Rabbiniz ben değil miyim diye sordu. Herkes evet Rabbimisin dediler. İşte kâliu bela diye meşhur olmuş hadise. Fakat sonradan orada verdikleri sözde durmadılar. Çokları sözü bozdular. Ha, şimdi namaz kılmayan Rabbim sensin de, dedi ama sözü bozdu. Çünkü mevlâ çağırıyor gelmiyorum diyor şimdi. Ezan okuyor müezzin. Adam cevap icabet etmiyor, cemaate gelmiyor, namaz kılmıyor. O adam ebedi iflah olmaz. Allah'ın davetine gelmiyorum diyor. Şimdi o zaman Mevla tabi hadis-i şerifte buyuruyor. Mevla Teala buyurdu ki Havla fil cenneti ve la vabali Adem Aleyhisselam'ın kıyamete kadar ondan gelecek, işte ondan gelecek oğullarından, işte Habil'den, Kabil'den, oradan gelecek oğullardan herkesin belinden çıkacaklardan e şu andaki bütün dünya Nuh Aleyhisselam'ın sulbündendir. Bütün dünya. ikinci baba odur. Çünkü tufanla nesil kalmadı başkasında. Bir de onun oğullarından geliyor. Hepimiz oraya dönüyoruz. O sonra tabii geri kalan hepsi Adem Aleyhisselam'a dönüyor. Bir buyurdu ki Rabbim şu taraf cennetliktir. Ben kesin karar verdim. Kim ne derse aldırmam. Çünkü neden? Onların cennetlik amel işleyeceğini bildi. Kaderin sırrına dayanıyor. Allah'ın sonsuz ilmi, hatasız ilmine dayanıyor. Sonra e, bir kısım insanlar için buyurdu ki ve ve Bunlar da ateşin adamlar. Ateşin malıdır bunlar. Ateşlik bunlar. Odun. Cehenneme odun. Ben kimseye itibar etmem. Aymış, paşaymış, kralmış. Atarım cehenneme gider. Çünkü oraya hak ettiyse kimsenin yüzünden ben Kimseye hatır etmem yani Mevla buyuruyor. Şimdi diyor İbrahim bin Adem Hazretleri ben o vakit mutlaka bu iki tarafın bir birindeydim. Çünkü ben de yaratıldığıma göre vardım orada. Peki cennetlik tarafında mı ayırdı beni? Ateşin tarafına mı ayırdı beni? Ben bunu düşünmekten nerede gelip seninle konuşayım, vazife edeyim sana ya, ders okudayım sana dedi. Dört şeyle meşgulüm. İkincisi Çocuk anne karnında yaratılması takdir olunduğu zaman hani düşük olacak da ruh verilmeyecekse zaten o yaratılmayacak idi. Çünkü onun bir et parçası olmasında bir fark yok. Yani insan değil ki et parçası. Ruh gelirse insan oluyor. Onun için ruh verilecek verilmeyecek onu ancak Allah biliyor. Bazıda düşük oluyor, canlanmadan da düşük oluyor. Ama canlandıktan sonra e, ölürse Düşük olursa O ahirete gelecek Mahşene Düşükler bile gelecek Yani Canlanacak Tabi cennetliktirler çünkü günahsızdırlar Ama 120 günlük olmadı Ona ruh gelmemiş e, O zaman o ahirete gelmez Çünkü canlı değil Evet Annakânın da Allah Teala yaratmak murad ettiği zaman ona ruh üflüyor. Ruh üflediği zaman görevli melek soruyor. Bu Buhari Müslim hadisinde de var. Kaderle ilgili konularda en mühim hadislerden biridir bu da. En sahih. Ya Rabbi şükür Ya Rabbi bahtiyar mı olacak, bedbaht mı olacak? Yani imanlı mı ölecek, sonu iyi mi bitecek, sonu hüsranla mı? neticelenecek? En büyük tehlike başımızda bu şimdi. O zaman Felemedri keyfe karaca cevabı. Allah'tan benim cevabım nasıl çıktı? Benim hakkımdaki cevap nasıl çıktı? Said yazın. Veya şakıyı yazın. Hangi ikisinden biri? Yaratıldığıma göre orada o ruhum verilirken bu soruldu Mevla'ya. Peki Mevla ne cevap verdi? Ben nerenin malıyım? Biliyor muyum? Bilmiyor muyum? Bilmiyorum. Nereden sana vakit bulacağım dedi. Geliyorsunuz bana muhabbet edelim, sohbet edelim. Bulmuşlar İbrahim'in İmni Tabii ki konuşmasının vaazını istiyorlar. Millet vaaz dinlemek ister ama amel etmek hiç hoşlarına gelmez. Nasihat kolaydır, Müşkül olan kabulüdür. Yani amel etmektir e devreye sokmaktır dinlenilenleri. Yoksa niye yaradı konuşuyoruz ölümden ahiretten, şundan işte sabah namazını ne kaçırdın? E yani bu seni uyandırmadı ki bu iş. 3'üncüsü Ölüm meleği başıma konduğu zaman ruhumu kabz etmek murad ettiği zaman Azrail aleyhisselam sorar: Ya Rabbi mal Müslimiyin, emal Kafiriyin. Ya Rabbi Müslümanlarla mı kabz edeyim, Kafirlerle mi alayım? Birlik Kafirlerin arasına mı katayım? Ya ben ne biliyorum ki cevabım nasıl çıktı? Allah biliyor Celle Cilalı ben kimlerle haşte olacağım, kimlerin arasında öleceğim, yani onların tarafında kalacağım. Ama ben bilmiyorum. E bunu düşünmekten adamın başını kaçıracak vakti kalır mı yani seninle uğraşacağım diyor. İbrahim ibn ya. Ne büyük cevapları var. Dördünsü, e Mevla'nın kavli var. Vemtea zülyevmeyvel mücrimun. Ey günahkarlar, suçlular. Bugün seçilin ayrılın bakalım dostlarımdan. Dünyada onların hürmetine yediniz, içtiniz. Namaz kılanlar hürmetine, Allah diyenli zikredenler hürmetine. Bu kadar gavur, günahkar herkes yemek yiyor. Yağmurlar yağıyor, mahsuller bitiyor. Ama şimdi rahmetim müttekilere tahsis edilmiştir. O rahmeti ve sead şey, rahmetim her şeyi kaplamış. Ama o dünyada feseeküval lezine tekune, ütûne <gülüyor> zekate. yani ahirette rahmet herkese yok. Rahmet sadece haramlardan sakınanlara zekatlarını verenlere. Ve lezînum bir âyâetina ümünûn bizim âyetlerimize iman edenler. E ben de Tevrat'a inandım, İncil'e inandım. Yahudayım Hristiyan'ım kendime göre bir iyilik yapıyorum falan falan. Süleyman Ateşlerin uydurdukları işte Hayrettin Karamanların palavraları, Abdülhamit'in onların görüşleri var ya, onlar da inanıyor. Müslüman demiyorlar da onlara mümin diyorlar falan. Lan ne uyduruyorsun? Ellezîne ittabe'ûr rasûlen nebiyyel umiyyellezî yecidûne maktûben 'indhum fi't-Tevrâti vel-İncîl. Tevrat'ta, İncil'de ismini, sıfatını yazılı buldukları o ahir zamanda gönderler. Okuma yazma bilmeyen ümmi peygambere Uyanlara rahmetimi ayırdım. Öbürlerine rahmet yok. Öyle ben de müminim ki daha bun var öyle bir şey yok. Son peygamber geldi ona tabi olmayan helak oldu gitti. Onun için yarın ahirette ey mücürlüler seçin bu tarafa buyruldu vakitte. Ben bilmiyorum ki acaba ben hangi fırkadan olacağım? Yani dostlar tarafında mı kalacağım? Düşmanlar tarafına mı ayrılacağım? Onun için Allah akıl fikir versin, Allah Teala kime güzel anlayış verirse, gaflet uykusundan ikaz ederse, sonunu düşünmeye tefekkür nasip ederse insan devamlı itibar son nefesedir. Namaz kıldın, oruç tuttun, 80 sene hacca gittin, o 50 kere şunu yaptın, bunu yaptın. E geldin sonunda kafir öldün. Ne yapacağız şimdi? Onun için sonunu düşünmeye Allah kimi muvaffak ettiyse diyor Ebu Leşsemerkande Hazretleri. Müjdeler olsun diyor ona işi gücü sonunu düşünmek olanlar. Onun için Allah'tan dileriz ki son nefesimizi sonumuzu hayr eyleye sonumuzu müjdelerle e, bitirmeyi nasip eyleye çünkü ölürken Allah Teala'dan işaretler var, müjdeler var Ne Nebûres-i'zübillah İnnellezîne gâliû rabbunellâhu Okullar ki Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Yani amen türek, doğru inandılar. Sümme stekâmû sonra Sözde inandıklı demekle kalmadılar. Fiilen de istikamet gösterdiler. İstikametin kısaca bütün müfessirlerin ittifak ettiği mana doğru gitmek, düzgün gitmek istikametli adam denir. İstikamet yönü doğru, yönünü sapmamış. Çünkü Ankara'ya gideyim diye yola çıktı. Ondan sonra efendim, Mehmet Ali Paşa'nın oradan kırdı Kandıra'ya. E, Kandıra nereye? E, efendim, Ankara nere? Bu adam ne yapmadı? Hedefinin istikametinde gitmedi şaştı yani. Sen cennet yoluna diye girdin el sünnet vel cemaat olman lazım. Sen ne yaptın sapıttın. İstikamette ittifaklı mana şudur. Emirleri tuttular, yasaklardan kaçtılar. Farzları yaptılar bak sünnetleri yapamasa bile bak dikkat et. Farzları yaptı en az farzlarda taviz yok. Farzları yaptılar, haramlardan sakındılar. Küçük günahlar insan peygamber değilse. Büyük günahlardan sakındılar. Sakınamadı düştüyse tövbetdiler. Onda da çaresi var. Tövbe kapısı açık. Ama ısrar etmediler. Tetenezzelu aleymun melaike. İşte onlar ölürken melekler yağacak güzellerini. El la Sakın siz başınıza neler gelecek ahirette. Korkmayın. Şimdi öleceksiniz. Kabir var, mahşer var, sırat var, mizam var. Yani çok dehşetler var, şiddetler var. Korkmayın onlardan siz. Siz Müslüman adamsınız. Ve la tehzenû. Hanımım kaldı, tul kalacak. Çocuğum kaldı, işim kaldı, başım kaldı. Geriye üzülmeyin. Allah kefil. Hepsine Allah bakacak. İleriden korkmayın. Önünüz açık. Yani cennete kadar yolunuz var. Ve hepsi rubil cennet illeti. Size vaat edilen cennetlerle müjdelenin, sevinin. Size Allah cenneti söz verdi. Diyecekler. Melekler gelecekler diyecekler. Şimdi bir insana melekler gelip de başına vefat edeceği vakitte böyle müjdeler verirlerse, bu adam da korkmasına, üzülmesine mana kalır, kalmaz. Onun için bu müjdeleri almak, tabii müminler sınıf sınıf. Yani mesela sıradan müminler, sonra avam, sonra muhlisler, muhlis ihlas sahipleri, sonra taibler, yani günahkarlık etmişler, sonra tevbe etmişler, sonra zühhat. zühhat, dünya'dan hepten soğuk yaşamış evliyaullah, sonra bir de var ulema, yani insanlara hayır öğreten, vaaz, nasihat yapalım. Beş sınıfa ayrı manada müjde geliyor. Yani o melekler müjdeyi getirirken mesela avam müminlere diyorlar ki azabınız ebedi olmaz korkmayın yani. Biraz çanaklar kırdınız, sütler döktünüz ama yine sonunda çıkıp cennete gidersiniz. Şimdi bu nerede? o sonra peygamberler, salihler, velilerse şefaat eder. Ş şefaat müjdesi veriyorlar. Ondan sonra Efendim muhlislere geliyor. Ya sizin amelleriniz kabul oldu. Siz ihlas sahibiydiniz. Korkmayın amelleriniz reddi olmayacak. Sevaplarınız zayi olmayacak. Katlamalar size icra edilecek. Sonra tevbe edenler. Ya günahlarınızdan korkmayın. Allah onları affet. Çünkü siz tevbe ettiniz. Tevbe edenin hiç günahı yok gibidir. O sonra yübedülullah seyyah etmezsenat. Kötülüklerinizi Allah çevirdi, sildi. Sevaba çevirdi. Müjdesi de var. Çünkü siz tevbe ettiniz ölmeden evvel. Ölüm gelip çarpmadan evvel. Onlara böyle deniliyor. Sonra zahitler var. Onlara deniliyor ki mahşerden hesaptan korkmayın. Cennete hesapsız ve azapsız gireceksiniz. Çünkü adamın dünyadan yükü hafif. Yani dünyaya bulaşmamış. Bulaşmayınca ne olur? Efendim hesabı kolay olur. Yükü ağır hafif olan kübrükten kolay geçer. Onlara da korkmayın diyorlar. Sonra alimler insanlara hayır öğretmişler, ilmiyle amel etmişler. Kıyametin şiddetlerinden korkmayın. Nünçün çünkü siz insanlara nasihat ettiniz, iyilik istediniz, vaz ettiniz. Allah size amellerinizin karşılığını verecek. Size de size uyanlara da, bak sohbetleri dinleyenlere de müjdeler olsun diyecek diyor. Koca Fakih Ebu Leys Hazretleri diyor. Efendi Hazretleri hep okumaz mıydı bunu? Ehli sünnet bir <gülüyor> alimi. İlla eli sünnet. Bak burada 1100 sene evvel yazılmış kitap bu. Ebu'l-Lehsemerkandi, büyük müçtehit, Hanefi mezhebinde, fakih, adı fıkıcı. Ne diyor? Ulema mana verdi. Melekler ölürken kime gelip müjde verecekler? Korkmayın, üzülmeyin, cennet müjdeler olsun size. Kime diyecekler? İstikamet edenlere. İstikametin manasında diyor ki, İstikamu ale sünneti vel cemaati. Ben uydurdum şimdi? O sıra sünnet Kur'an'da yok, dinde yok. Sen, sen Senin yerin dinde yok, iman yok. Ehli sünnetsiz din olur mu? Bak ayete mana veriyor bütün müfessirler. Diyorlar ki ehl sünnet vel cemaat inancı üzere istikametten ayrılmadılar. E İslam oğluna uyarsan kader yok çıktın. Me melek gelir mi seni müjdelemeye? Melek gelir seni mi Sen kork der kork yandın sen. Kaderi inkar ettin peygamberi hakaret ettin. Mehmet okuyanı dinlersen ne olur Yaşar Şarnuri dinlersen ne olur. Bu kadar sapık ehl sünnet dışı fikirleri millete aştayanlar. Onun için mutlaka Rabbim Allah... İman şartları yetmedi. İstikamet ehl ve cemaat caddesinden ayrılmazlarsa, ölüm anında onlara büyük müjdeler gelir. Hakikaten ölüm korkuştur. Yüzü soğuktur. Ama sonunda müjde alanlara müjdeler olsun. Melekler ederler siz kimsiniz ya? Sizden daha yüzü güzel olan, kokusu hoş olanlar görmedik. Melekler derler. Dünyada sizi koruduk muhafaza ettik. Ve fil ahire şimdi ölürken de sizin imanınızı muhafaza edeceğiz. Cennet dünyada da ahirette de biz sizinle beraberiz. Ta cennete gidene kadar biz sizden ayrılmayacağız derler. Şu imanımızı sağlam tutalım. İtikadımızı tasvih edelim. Gözden geçirelim. Bir de el vel cemaat üzere salih ameller işleyelim. Bu kadar basit bu dünyadan kazanmanın yolu. Ama işte kelimetün yesiratün fitiata mani kesiratün derdi efendi hazretleri. Kısa bir kelime kolay okunuyor, iki kelimeyle söyleniyor, heceleniyor, cümle kuruluyor ama altında çok manalar var. Şu mübarek seher vaktinde af isteyenler hürmetine bir şey isteyen var mı, dua eden var mı, tevbe eden var mı, talep eden var mı diye nidaların birinci kaç semadan üzerimize yağdığı sahih hadislerle sabit olduğu şu saatte Allah'ım bize Rabbimiz Allah'tır demeyi hakkıyla nasip eyle, sonra yolunda er sünnet vel cemaat üzere Farzları işleyerek haramlardan sakınmak üzere tam istikamet etmek nasip beyle? Şu sahurda şu seherde bizleri dinleyenlere, bir dualarımıza amin diyenlere, Ya Rabbi dünyanın neresinde varlar ise Ya Rabbi hepsini bu dualara ilhak ile, Hepimize ölürken şu meleklerin inmesini, ve la ileriden korkmayın, geriye üzülmeyin, vade olunduğunuz cennetlerle sevinin denmesini, duymamızı bize mutlaka nasip eyle ya Rabbi. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sellem'e teslim. Kethira. Elhamdülillahi Rabbil alemin.